Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ala ve salam Allah'ın Rasulü ve bağ. Ve Allah'ın Rasulü ve bağ. Ve Allah'ın Rasulü ve bağ. Ve Allah'ın Rasulü ve bağ. Ve Allah'ın ve bağ. Ve Allah'ın Rasulü ve ve keskin dişi olan e, dişiyle yakalayıp alan vahşi hayvanlardan böyle yakalayıp alan, yiyen parçalayan, aslan gibi, kaplan gibi e, efendim e, pars gibi, kurt gibi, tilki gibi, eddubbi dub ne demek? ayı ayı gibi, fil gibi, maymun gibi ya da böyle e, tarla faresi, gelincik bunların e, efendim yenmez helal olmaz. Wala yahillu aklu kulli zibin minas sibai ve la zib mihlebin minattayr. Mihleb pençeli. Yani kuşlardan da pençeli olanlar yani yırtıcı kuşlar ne gibi e, doğan gibi, e, efendim kartal gibi, e, şahin gibi bu kuşlarda yenmezler. Bunlar da yenmezler. Parçalayan hayvanlardır bunlar. Efendim yine burada akıcı kanı olmayan hayvanlar, kanı akıcı olmayan hayvanlardan sadece ne yenir? Çekirge yenir. Onun dışında sinek, eşek ağrısı, akrep veya işte haşerat bunları yemek de helal değildir. وَلَا <messizlik> tahillul <türk> humurul الْهَلِيَّةُ وَلَا الْبِغَالُ وَلَا الْخَيْلُ El-humurul ehliye nedir? Ehil eşekler, velel biğalu katırlar, velel haylu at, bunlar da helal olmaz. Peki neden olmaz? Ebu Hanife'nin delili nedir? İmameyne göre at helaldir ama Ebu Hanife'ye göre değildir. Niçin? E, delili bu ayettir. Nahl Suresinin 8. ayeti, vel hayle vel biğale vel hamîra li ve Allah Teala bunları neden yaratmıştır? Bilmek için ve güzellik için seyretmek için yaratmıştır. Peki en büyük nimet seyretmek mi, bilmek mi yoksa onunla doymak mıdır, yemek midir? En büyük nimet doymaktır ama burada en büyük nimeti zikretmediğine göre o halde bunlar yenmezler diyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Efendim wayukrahur rahamu vel bughasu vel gurabu akbaba. Akbaba mekruhtur bunu yemek. Vel bughasu bughas ev el baghasu, Bu da ondan biraz daha küçük bir kuş. Eee gurabu karga. Bunları yenmezler. Neden yenmez bunlar? Mekruh'tur çünkü bunlar leş yerler. Leş yerler. E peki Waddabbu dab, keler, wassul, wassul kaplumbağa, wal Bunlar da e, mekruhtur diyoruz. Peki wayajuzu gurabu zarı vel ak'aqi vel ve yecuzu gurabu zer'i vel akak. Ku gurabu demek ziraat kargası. Şimdi öteki karga helal değildi ama bu caizdir, yenebilir. Urabu zer'i vel akak. nedir? Saksahan. Vel arnab bu tavşan. Vel çekirge bunlar yenir. İşte o tavşanın yendiğine dair efendimiz Ali serratu vesselamdan uh diye Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem arnabetun meshviyetun فقال kulu, meşviye kızarmış kızartılmış efendimize sallallahu aleyhi ve selleme tavşan getirildi buyurdu ki yiyin bundan yani yiyin buyurması onun helal olduğuna delalet eder wala yu'kalu hayvanil ma'i illa deniz hayvanlarına sadece ne yer ee, balık yer efendim. Şimdi normalde bunlar meyte oluyorlar. Kendinden ölünce hayvan meyte olur ama deniz balığı e, karaya vurdu şimdi böyle. Hasta değil. Onu yiyebilir misiniz? Yiyebilirsiniz. Sadece ne zaman yemezsiniz? Ölüp de suyun üzerine çıktığında, tafi olduğunda o zaman yemek caiz değildir. وَلَا tafi الطَّاف۪ي مِنَسَّمَكِ fakat balıktan tafi olan yenmez. Nedir o tafi? Böyle ölüp de suyun üzerine çıkan, suyun üzerine çıkan artık onda bir rahatsızlık vardır ya da epey önce ölmüştür böyle olan yenmez. Ee, orada Hazreti Ali Efendimizin sözü var: La tbi'ou fi aswaqina tafi buyuruyor. La tbi'ou fi aswaqina tafiye bizim çarşılarımızda tafi balıklar, yani kendiliğinden ölüp Suyun üzerine çıkan balıkları satmayınız. İbn Abbasan da anlaşıyorlar. Madde seruhul bahrufe kulhu. Denseruhu yani alqahu elşatii. Yani böyle e, kenara o şeyin attığı, dalgaların attığı balığı yiyin. Balığı yin. Ama denizin üzerinde böyle bulduğunuzu yemeyin diyor İbn Abbas radıyallahu anh.